وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيَّةً تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثٌ مِّنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَّةً صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ الْحَيَّ الْقَيُومِ, تكون بالحي القيوم الذي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 e şimdi sur onun ağzında. Köyücül Evi mafuzda, emir bekliyor. Üfle anda üfleyecek. Ne olacak üflediği anda? İşte kıyamet kopacak dediğimiz hadise hukuka gelecek. Ve nüfika fîs-sûrî <gülüyor> fîs-sâhîkâ men fîs-semâvâetî ve men fîl-ârdâ. Sura üfürüldü Allah buyuruyor. Üfürülecek buyurmuyor. Madem kesin olacak,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 Ebu Yezid el-Bastami kutsal sultanu, Arif'in, Allah'ı bilenlerin padişahı. Allah'ı bilenlerin yani velilerin sultanı. O da e, köpeğe karşı durdu böyle, duruştular. Evliyaullah'ın böyle çok işleri var. Çağnakçı dedik, murakabeyi kediden öğrendim. Ne demek kediden öğrendim? Bir fareye dedi kendini kilitlemiş. O farenin delikten çıkmasını bekliyor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 ''Ne hava atıyorsun bana'' dedi. Seni o makama çıkardan Allah beni de bu kulağa soktu. Yani ne senden ne benden sana o makabı münasip gören Allah bana bu kıyafeti yakıştıran Allah Celle Celaluhu Yani kendinden bir şey bilmiyor. E işte biraz bestami olmak lazım köpekten o nasihati alabilmek için. Biz evliyanın nasihatını alamayan adamlarız.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 Çirkin dedi. Elli Allah'tan birisi çöplükte elbisesine yamalık arıyor. Elbisesi paralenmiş, parçalanmış. Böyle veliler çok var. Fakir, garip. <gülüyor> <gülüyor> Toza dumana karışmış. Kapılardan kovulur. Kız istese kız verilmez. İş istese iş verilmez. Selam verse zor alırlar. Hem de hacılar, hocalar, tarikat içinden sofular o fakirleri beğenmezler. Medfaa'in <gülüyor> bil'abap kapıdan kovarlar. Lev akşem ile Ama Allah yanında o kadar hatırı kıymeti var. Niye yemin etse Allah onu yalancı çıkartmaz. Dağ kaldır dese Allah dağ kaldırır. Öyle veliler var. Gizli veliler. Allah dostlarını kulların arasında gizledi. Niye? Kimseye hakaret etme. Kimseyi hakır görme ki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 Kalitesiz adam ya. Selam veriyor şimdi aleykümselam desen mevzu açacak hiç konuşulacak adam değil şimdi. Kılı kıyafet yok. Üzerine gelbise kaliteli değil. Ayakkabısı kaliteli değil. İşte böyle. Bugün Müslümanların da değer açıları buna dönmüş. Araban ne marka? Cep telefon ne marka? Kalemin nasıl? Başın nasıl? Kaşın nasıl? Böyle bir şey. ehli de bu durumda. Ağlamak lazım. Yazık. Kapıdan kovarlar adam. Gelen derviş gelir, gariban. Zengin olursa buyur buyur buyur buyur. Fakir olursa git yarın gel git şöyle, gel şöyle. Ama adam bir Allah dese dünya yıkılır. Allah azarında o kadar hali var. Şimdi Evliya Allah'tan bir gelmiş orada yamalık arıyor, bez. Nesine? İşte elbisesine yama yapacak.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 Halaldır. Allah'ın dostları almışlar mı? Muhtaç olursa, olurlarsa almışlar. Ama efendim sen nerede? Çöpten bir şey alır mısın? Gurura yediremez. Kibirden barut olmuşsun. Şimdi tam oradan bir parça alacak bez parçası şimdi köpeğin biri de orada kemik yalıyor. Bu şimdi yanaşacak mübarek adam. Köpek de oradan hırırırır yapıyor. Allah. köpek de zannediyor ki benim kemiğimi elimden alacak ya mübarek ne yapsın senin kemiğini ya o oradan bez alacak ama o evhamlaşıyor işkilleniyor o köpek hırlıyor mırlıyor köpeğe dedi ne hırlıyorsun dedi be bak şimdi Nuh ne dedi mübarek çirkin defol dedi mesela iktarı yedi şimdi bu mübarek tabi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 Efendim hitama erdireceğiz. Estaizu billahi bismillah. Fekhalefem min badim kalfun. Fekhalefe geldi min <badim> peygamberlerin ardından. Meryem suresinde bu ayetler. Bundan evvel nebiler zikrediliyor. Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, Meryem valide, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, Musa aleyhisselam.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 Hemen Allah'a şu anda tevbe edip niyet etsin, vazgeçsin, bıraksın bu kötülükleri, emirleri tutma kararı versin, Allah ona niyetine göre muamele etsin inşallah. Şimdiden kararı versin. Bak Haramay geliyor, Recepay yanaşıyor, Haramay'da günahlar katlanacak. Çok büyük bir mevsim geliyor önümüzde. Tam da Ağustos'a çattı. Yani Ağustos'ta milletin çıplak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 İlk kötülük olarak Rabbimiz nereden başladı? Namazı zayi etmekten başladı. Şimdi bu namazı zayi etmenin tabi kaç türlü şekli var. Ancak biz kılmamanın üzerinde duralım bugün. Çünkü tabi namazı hafife almak, küçümsemek, farz bilmemek, namazı kıldım kıldım ne hayır gördüm demek falan bunlar kâvurlukla eşittir. Çünkü bunlar imansızlıktır. Namaza inanmamaktır. Namaza inanmamaktan biz şimdi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 Bir adam anasıyla zina ettiği duysa veya bir adam içki içtiği veya babasını öldürdüğü duysa, sahabe diyor hiçbir günahı kafirlikle eş saymazdı. Ancak bir adam namaz kılmıyor dendi mi, onu gavur sayarlardı. diyor. Bütün kitaplarda bu var. Namazsızlığın dışında hiçbir günahı kafirlikle eşit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 Ve adamların okuduğu ayeti söylüyorum sana. Kafirlere söyle ki diyor, gavurluğu bırakırlarsa geçenleri bağışlanmıştır. Bu ayete göre diyor, kazale lazım değil. Yani bu da, bunu söyleyenler de yani eli sünnet içerisinde, hanbeli ekolü Dolayısıyla, yani burada